Kitabında, Küçük Dünya adlı kitabında da e, arabayla giderken yolda bir köpeğe çarpmalarını başlarına gelecek bir musibete tefevül ediyor, işaret sayıyor. Yine hapishanedeyken gördüğü bir beyaz kelebeği arkadaşının serbest bırakılmasına tavanda uzun süre kalan siyah kelebeği ise tutukluluk hallerinin süreceğine tefevül ediyor. Ve nitekim bu tefevüllerin de doğru çıktığını söylüyor. Çevremizde mevcut bulunan şeylerden Allah tarafından onanmaya yahut gayba dair işaretler çıkarma yaklaşımına, Risale-i Nur'da da rastlıyoruz. Said Nursi, yağmurun bol yağmasını, cama gelen bir kuşu, odaya giren çekirgeleri, Allah tarafından Risalelerin kabul edilmesine, depremi, yangını, kuraklığı, Risale-i Nur ve müntesiplerine zulüm yapılmasına bağlamaktadır. Çeşitli olaylardan bu tür sonuçlar çıkarmak, yani tefevül konusunu açıklar mısınız? Biz şimdi yani tabii ki Allahü Teala bazı şeyleri sebeplere bağlamıştır. O sebepler, e, mesela şeylerin yağmur yağacağını meteoroloji uzmanları tespit ediyorlar. Çünkü Allahü Teala o şartları yaratıyor, Yaratılmış olan şartları e, şey yaptıkları zaman, e, inceledikleri zaman diyorlar ki yağmur yağacak ama emin değiller. Çünkü Cenab-ı Hak o bütün şartları oluşturur, yağmuru burada değil, bir başka yere yağdırır. Ondan dolayı mecburen hava tahmin raporu diyorlar. Hani bu kadar fiziki şartlar ortaya çıkmış olmasına rağmen, şimdi yani e, siz bir şey tahmin etmiş olursunuz, şundan dolayı demiş olursunuz, o ol olur ama ondan dolayı değildir. Yani belki tesadüf etmiş olabilir. Şimdi bütün bunları sanki bir gerçekmiş gibi bir kitapta yazmış olmak kabul edilemez. Şuna çok dikkat etmek lazım. Din konusunda önder olan insanlar Allahü Teala'nın ayeti ve sahih hadisler dışında herhangi bir şeyi insanlara anlatmamaları lazım. Yok aksi takdirde insanları din adına yanlış yollara sürüklerler ve maalesef din sömürüsü kadar yeryüzünde büyük bir sömürü yoktur. Çünkü din herkesin yumuşak karnıdır. Bu da bunun günahı da çok ağır bir günahtır. Ben yani ben bu zatların bu günahla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gitmemelerini çok temenni ederim. Bir an önce tevbe edip insanlara Kur'an ve sünnete muhalif olarak söyledikleri şeyleri açıkladıktan sonra bak bunlar bunlar söylemiştik. Bunlar yanlış. Aman buna dikkat edin diye açıkladıktan sonra tevbe edip Cenab-ı Hakk'a yönelmelerini isterim ama şunu da söyleyeyim, onlara açıkladıktan sonra derler ki kafayı yedi. Kimsenin de zannetmiyorum ama olsun, önemli değil. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna hiç olmazsa safa sağlam giderler.